60. Namaz Vaktleri Mukaddimetü's-Salat, Tefsir-i ve halebi Kebir'deki hadîs-i şerifte buyuruldu ki, Cebrail aleyhisselam, Kabe kapısı yanında iki gün bana imam oldu. İkimiz fecr doğarken sabah namazını, güneş tepeden ayrılırken öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyu uzayınca, ikindiği, güneş batarken, üst kenarı kaybolunca, akşamı ve şafak kararınca yatsıyı kıldık. İkinci günü de, sabah namazını, hava aydınlanınca, öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyunun iki katı uzayınca, ikindiyi bundan hemen sonra, akşamı, oruç bozulduğu zaman, yatsıyı, Gecenin üçte biri olunca kıldık. Sonra, Ya Muhammed, senin ve geçmiş peygamberlerin namaz vaktleri budur. Ümmetin beş vakt namazın her birini, bu kıldığımız iki vaktin arasında kılsınlar, dedi. Bu hadise, miracın ertesi günü, hicretten iki sene evvel, on dört temmuz günüydi. Kabe'nin Kâbe'nin irtifa'ı, on iki virgül yirmi dört metre, Meylishems 21 derece 36 dakika, Arz derecesi 21 derece 26 dakika olduğundan, Fayizeval 3,56 santimetreydi. Her gün beş kere namaz kılınması emr olundu. Namaz sayısının 5 olduğu bu hadisi şeriften de anlaşılmaktadır. Akil ve baliy olan, yani aklı olup, Evlenme yaşına gelmiş olan her Müslüman erkeğin ve kadının her gün 5 vakit namazı vakitlerinde kılmaları farzdır. Bir namaz vakti gelmeden önce kılınırsa sahih olmaz hem de büyük günah olur. Namazın sahih olması için vaktinde kılmak lazım olduğu gibi vaktinde kıldığını bilmek şüphe etmemekte farzdır. Tergib-i salat'taki hadisi şerifte ''Namaz vaktilerinin bir evveli vardır, bir de sonu vardır.'' buyuruldu. Bir mahalde, bir namazın evvel vakti, güneşin o mahal zahiri üf hattından belli bir irtifaya geldiği vaktidir. Üzerinde yaşadığımız ert küresi, mihveri ekseni etrafında, boşlukta dönmektedir. Bu mihver erdin merkezinden geçer ve erdin satrını, yüzeyini, iki noktada delen bir doğrudur. Bu iki noktaya, erdin kutupları denir. Güneşin ve yıldızların üzerinde hareket ettikleri zann olunan küreye, sema küresi denir. Güneş hareket etmez. Fakat, ert küresi döndüğü için, güneş hareket ediyor zannediyoruz. Etrafımıza bakınca, yer ile gök, Büyük bir dairenin kavsi üzerinde birleşmiş gibi görünüyor. Bu daireye üfku zahiri hattı denir. Güneş sabahları bu hattın şark tarafından doğuyor, semanın ortasına doğru yükseliyor, öğle vakti tepeye kadar yükselip tekrar alçalmaya başlıyor. Sonra üfku zahiri hattının garb tarafında bir noktadan batıyor. Üfktan itibaren en yüksek olduğu vakt, zeval vaktidir. Bu vakt, güneşin üfku-zahiri hattından olan yüksekliğine, güneşin gayeyi i irtifa'ı denir. Semaya bakan insana, râsıt denir. Râsıt'ın ayaklarından geçen, erdin yarı çapı istikametine, râsıt'ın şâkulü denir. Bu şaküle dik olan düzlemlere, râsıt'ın Üfk Düzlemleri Denir Altı Üfk Düzlemi Vardır 1-Râsıdın Ayaklarından Geçen Riyadi Üfk Düzlemi 2-Yer Küresine Temas Eden Hissi Üfk Düzlemi 3-Râsıdın Etrafını Çeviren Mer'i Üfk Düzlemi 4-Erdin Merkezinden Geçen Hakiki Üfk Düzlemi 5 Rasıdın bulunduğu yerin en yüksek noktasının zahiri üfk hattından geçen şerî üfk düzlemidir ki, bu düzlemin yer küresini kestiği daireye şerî üfk hattı denir. Bu beş düzlem birbirlerine paraleldir. Altı, Rasıdın ayaklarından geçen üfk hissi düzlemine satî üfuk denir. Rasıdın bulunduğu yer yükseldikçe, zahiri üfk hattı dairesi büyür ve hissi üfkten uzaklaşır. Hakiki üfka yaklaşır. Bundan dolayı bir şehirde, muhtelif yükseklikler için, bir namazın zahiri muhtelif vaktileri olur. Halbuki bir şehirde, bir namazın tek bir vakti vardır. Bundan dolayı namaz vaktileri için, zahiri üfkatları kullanılamaz. Yükseklik ile değişmeyen, şer'î üfk hattından olan şer'î irtifa kullanılır. Her mahallin altı üfkundan üçü için bir namazın birer namaz vakti vardır. Hakiki, zahiri ve şer'î vaktiler. Güneşi ve üfku görenler, güneşin şer'î üfktan, namaz vaktinin irtifaına geldiği şer'î vaktilerde kılar. Görmeyenler, hesab ile bulunan şer'î vaktilerde kılar. Fakat şer'î üfkatlarına göre, irtifalar, zahiri üfkatlarına göre olan, zahiri irtifalardan uzundur. Namaz vakleri öğleden sonra oldukları için, bu üfkler kullanılamaz. Bu üç vakten her birinin, riyadi ve mer'î kısımları vardır. Riyadi vakler, güneşin irtifaından hesab ile bulunur. Meri vakler, riyadi vaklere, 8 dakika 20 saniye ekleyerek hasıl olur. Çünkü ziyâ, güneşten erde 8 dakika 20 saniyede gelmektedir. Yahut, güneşin belli irtifaa geldiğini görerek anlaşılır. Riyadi ve hakiki vaktlerden namaz kılınmaz. Bu vaktiler, Meri vaktilerin bulunmalarına vasıta olurlar. Tülü ve grup üfklerinin irtifaları sıfırdır. Zahiri üfkatlarının dereceleri öğleden evvel güneş doğarken başlar. Öğleden sonra hakiki üfkten sonra başlar. Şerî üfk öğleden evvel, hakiki üfkten evvel, öğleden sonra hakiki üfkten sonradır. Fecr-i Sadık vaktinin irtifağı dört de eksi on dokuz derecedir. Yatsı namazı vaktinin başlaması irtifağı İmam-ı göre eksi on dokuz derece, iki imama ve diğer üç mezhebe göre eksi on yedi derecedir. Öğle vaktinin başlaması irtifa'ı, gaye irtifağıdır. Gaye irtifağı arz derecesinin temâmîsi ile meylin cebri toplamıdır. Güneş'in merkezinin, üfk-ü gaye irtifa'ına yükseldiği görülünce, mer'î hakiki. Zeval vakti olur. Öğle ve ikindi vaktlerinin başlaması irtifaları her gün değişmektedir. Bu iki irtifa her gün yeniden tayin edilir. Güneşin kenarının zahiri ufuk hattından namazın irtifa derecesine geldiği vakt görülemeyeceği için fıkıh kitapları bu Mer'i vaktin alametlerini işaretlerini bildirmektedir. Yani Zahiri namaz vaktileri Riyadi vaktiler değil Meri vaktilerdir. Semada bu alametleri göremeyenler ve takvim hazırlayanlar, Güneşin kenarının öğleden sonra sati üfuk hatlarına göre olan irtifalara geldiği riyadi vakleri hesap eder, saat makineleri bu riyadi vaklere gelince Meri vakti olurlar. Namazları bu Meri vaklerinde kılınmış olur bile güneşin hakiki ufuktan irtifa noktasına geldiği riyadi vakitler bulunmaktadır. Güneşin bir mer'i vakte geldiği bu riyadi vakitten 8 dakika 20 saniye sonra görülür ki buna mer'i vakit denir. Yani mer'i vakit riyadi vakitten 8 dakika 20 saniye sonradır. Saat makinelerinin başlangıçları yani hakiki zeval ve ezani grup vaktileri Meri vaktiler olduğu için saat makinelerinin gösterdikleri riyadi vaktiler Meri vakler olmaktadır. Takvimlere, Riyadi vakklar yazıldığı halde saat makinelerinde Meri vakklar haline dönmektedirler. Mesela hesab ile bulunan vakt 3 saat, 15 dakika ise bu Riyadi 3 saat 15 dakika saat makinelerinde 3 saat 15 dakika Meri Vakt olmaktadır. Hesab ile önce Güneş Merkezinin hakiki üfka göre namazın irtifaına geldiği hakiki Riyadi vaktiler bulunur. Bunlar sonra temkin zamanı ile muamele olunarak Şerî Riyadi vaktlere çevrilir. Yani Saat makinelerinde riyadi vakte ayrıca sekiz dakika yirmi saniye ilave etmek lazım değildir. Bir namazın hakiki vakti ile vakti arasındaki zaman farkına temkin zamanı denir. Temkin miktarı her namaz vakti için takriben aynıdır. Bir mahalde sabah namazının vakti dört mezhepte de şer'î gecenin sonunda başlar. Yani fecr-i sadık denilen beyazlığın şarttaki üfku zahiri hattının bir noktasında görülmesiyle başlar. Oruç da bu vaktte başlar. Müneci başı Arif bey diyor ki. sadık, beyazlık üfuk üzerinde yayıldığı vakt başladığını ve bu vakt irtifa eksi 18 hatta eksi 16 derece olduğunu bildiren, zayıf kaviller de bulunduğu için sabah namazını, takvimde yazılı imsak vaktinden 15 dakika sonra kılmak ihtiyatta olur. Fecr vaktinin irtifaını bulmak için, berrak bir gecede üfku zahiri hattına ve saatimize bakıp fecr vakti anlaşılır. Bu vakt, muhtelif irtifalar için hesab ile bulunan vaktilerden hangisine uyarsa, o vaktin hesabında kullanılan irtifa, fecr irtifaı olur. Şafak irtifağı da böyle bulunur. İslam alimleri asırlardan beri fecri irtifaanın eksi on dokuz derece olduğunu anlamışlar, diğer rakamların doğru olmadığını bildirmişlerdir. Avrupalılar beyazlığın yayılmasına fecr diyor. Bu fecr'in irtifağı eksi on sekiz derecedir diyorlar. Müslümanların din işlerinde Hristiyanlara ve mezhepsizlere değil İslam alimlerine uyması lazımdır. Sabah namazının vakti Şemsi gecenin sonunda tamam olur yani güneş'in ön üst kenarının o mahalldeki üfku zahiri hattından doğduğu görününceye kadardır Sema küresi merkezinde bir nokta gibi ert küresi bulunan ve güneş ile bütün yıldızlar bunun satında kabul edilen büyük bir küredir namaz vakleri bu küre satında düşünülen. İrtifa ile hesab olunur. Ert mihverinin ekseninin sema küresini kestiği iki noktaya sema kutbu denir. İki kutuptan geçen düzlemlere meyl düzlemleri denir. Bu düzlemlerin sema küresinde hasıl ettikleri dairelere meyl daireleri denir. Bir mahallin şakülünden geçen düzlemlere semt düzlemleri denir. Semt düzlemlerinin Sema küresini kestiklerini düşünürsek, küre satında hasıl ettikleri bu dairelere, o mahallen semt dairesi, azimutları veya irtifa daireleri denir. Bir mahallin semt daireleri, bu mahallin üfuklarını amut, dik olarak keser. Ert küresi üzerindeki bir mahalden birçok semt düzlemleri ve bir tek meyil düzlemi geçmektedir. Bir mahallenin şakülü ile erdin mihveri erdin merkezinde kesişirler. Bu iki doğrudan geçen düzlem bu mahallenin hem semt düzlemidir hem de meyl düzlemidir. Bu düzleme bu mahallenin nısfün nehar düzlemi denir. Nısfün nehar düzleminin sema küresini kestiği daireye o mahallenin nısfün nehar dairesi meridiyen denir. Nisfün nehar satı o mahallen üfkü hakiki satını dik olarak keser ve üfkü hakiki dairesini iki müsavi kısmı ayırır. Üfkü hakiki satını kestiği doğruya o mahallen nisfün nehar hattı denir. Güneşin merkezinden geçen semt dairesinin bu mahallen hakiki üfkunu kestiği semadaki nokta ile güneşin merkezi arasındaki kaos, yay parçasına, hakiki irtifa kavsi denir. Bu kavsin derecesi, güneşin bu mahalde, o andaki hakiki irtifa'ı, altitudedir. Şems, her an, başka semt dairelerinden geçmektedir. Güneşin bir kenarından geçen, semt dairesinin, bu kenarı kestiği nokta ile, hissi, mer'i, riyadi ve hakiki üfuk düzlemlerini kestiği, Şemadaki iki nokta arasındaki kavslerine, bu üfuklara nazaran zahiri irtifa kavsi denir. Bu kavslerin derecesine, güneşin bu üfuklara göre zahiri irtifaları denir. Sathî irtifağı, hakiki irtifaından fazladır. Şems'in bu üfuklardan aynı irtifada olduğu vakitler farklıdır. Hakiki irtifa, erdin merkezinden çıkıp, Semadaki hakiki irtifa kavsinin iki ucundan geçen iki yarım doğrunun hasıl ettiği zaviyenin derecesidir. Bu iki yarım doğru arasında bulunan ve semadaki bu kavse muvazi paralel olan muhtelif uzunluklardaki sonsuz sayıda kavslerin dereceleri birbirlerine müsavi olup hepsi hakiki irtifa derecesi kadardır. Diğer irtifalara müsavi olan zaviyelere hasıl eden. İki yarım doğru, Rasid'in bulunduğu mahalden geçen Şakul'un üfku kestiği noktadan çıkarlar. Bu irtifa zaviyelerinin dereceleri de içlerindeki kavslerin dereceleri kadardır. Erden merkezinden geçen ve mihverine amut olan sonsuz bir düzeme muaddilün Nehar, Ekvator düzlemi denir. Bu ekvator sattının Ert küresini kestiği daireye muaddilün nehar dairesi, ekvator denir. Ekvator sattının ve ekvator dairesinin yeri ve istikameti sabittir. Hiç değişmez. İkisi de, ert küresini, iki müsavi yarım küreye ayırır. Güneşin ile ekvator sattı arasında kalan, meyil dairesi kavsinin derecesine, güneşin meyli denir. Zahiri tuludan evvel, Zahiri ufuk hattı üzerindeki beyazlık kırmızılıktan iki irtifa derecesi evvel başlar. Yani Güneş ufku zahiri hattına 19 derece yaklaşınca başlar. Fetva böyledir. Müctehit olmayanların bu fetvayı değiştirmeye hakları yoktur. 20 derece yaklaşınca başladığını bildirenlerin de bulunduğu İbne Abid'in de ve Muhammed Arif Bey'in takviminde yazılıdır. Fakat fetvaya uymayan ibadetler sahih olmaz. Güneşin günlük mahrekleri birbirlerine ve ekvator düzlemine paralel olan sema küresi üzerindeki dairelerdir. Bu dairelerin bulundukları düzlemler erdin mihverine ve nisfün nehar düzlemine diktirler. Üfuk düzlemlerini eğik, mail olarak keserler. Yani güneşin mahreki Üfku zahiri hattını dik olarak kesmez. Güneşten geçen semt dairesi üfku zahiri hattına diktir. Güneşin merkezi bir mahallen nisfın nehar dairesi üzerine gelince merkezinden geçen mail dairesiyle o mahaldeki semt dairesi aynı olur ve merkezi hakiki üfuktan gaye irtifaında olur. Güneşi görenler için. Zahiri zuhr vakti yani öğle namazının zahiri vakti kullanılır Bu Meri vakt güneş'in arka kenarı zahiri zeval mahallinden ayrılırken başlar Güneş, her mahallin sati üfkundan yani gördüğümüz zahiri üfuk hattından doğar önce ön kenarı sati üfuktan, yani Gördüğümüz zahiri ufuk hattından gaye irtifaına gelince bu yüksekliğe mahsus olan semadaki zahiri zeval mahalli dairesine gelerek zahiri mer'i zeval vakti başlar. Yere amut dik olan bir çubuğun gölgesinin kısaldığı hissedilmez olur. Sonra güneşin merkezi o mahallin semadaki nisfün nehar gündüz müddetinin ortası, dairesine yükselince, yani hakiki üfka nazaran, gaye irtifaında olunca, hakiki mer'i zeval vakti olur. Bundan sonra, arka kenarın, o mahallin, üfku sathisinin garb tarafından, gaye irtifaına indiği vakt, zahiri zeval vakti biterek, Gölgenin uzamaya başladığı görülür ve zahiri mer'i zuhur vakti olur. Güneş zahiri zeval vaktinden hakiki zeval vaktine yükselirken ve buradan zahiri zeval vaktinin sonuna alçalırken güneşin ve gölgenin hareketleri hissedilmez. Çünkü mesafe ve zaman pek azdır. Daha sonra arka kenar ufku sathi hattının garp tarafından Gaye irtifasına inince, zahiri mery zeval vakti tamam olup, şerî mery zuhur vakti başlar. Bu vakt, hakiki zeval vaktinden temkin zamanı sonradır. Çünkü hakiki ve şerî zeval vaktleri arasındaki zaman farkı, hakiki ve satî ufuklar arasındaki zaman farkı kadar olup, bu da temkin zamanıdır. Zahiri vaktler. Çubuğun gölgesinden anlaşılır. Şerî vaktlar çubuğun gölgesinden anlaşılmaz. Hesab ile hakiki zeval vakti bulunup buna temkin ilave edilerek riyadi şerî zeval vakti olur. Takvimlere yazılır. Zuhur vakti asra evvele kadar. Yani her şeyin gölgesi hakiki zeval vaktindeki uzunluğundan kendi boyu miktarı veya asr saniye kadar, yani boyunun iki misli uzayıncaya kadar devam eder. Birincisi, iki imama ve diğer üç mezhebe göre, ikincisi, imama azama göredir. İkindi namazının vakti, öğle vakti bitince başlayarak, güneşin arka kenarının, rasidin bulunduğu mahallin, zahiri üfuk hattından battığı görününceye kadar ise de, Güneş sarardıktan sonra, yani alt ön kenarı zahiri üfuk hattına bir mızrak boyu yaklaşıncaya kadar geciktirmek haramdır. Bu vakt üç kerahat vaktinin üçüncüsüdür. Şimdi Türkiye'de takvimlerde ikindi vaktleri asra evvele göre yazılıdır. Bu vaktlardan kışın 36, yazın 72 dakika sonra kılınca, Imama Azama da uyulmuş olur. Arz derecesi 40 ile 42 arasında olan mahallerde, Ocak ayından başlayarak her ay için 6 dakika 36'ya ilave Temmuz'dan sonra 72'den tarh edilince bu aydaki iki asr vakti arasındaki zaman farkı olur. Akşam namazının vakti Güneş zahiri gru bedince başlar. Yani Güneşin üst kenarının, rasidin bulunduğu mahallenin, üfku zahirisi hattından kaybolduğu görününce başlar. Şerî ve şemsi gecelerde bu vakt başlarlar. Güneşin zahiri tulu ve grubunun görülemediği yerlerde ve hesap yapılırken şerî vaktiler kullanılır. Ziyası sabahları en yüksek tepeye gelince şer'î tulu vakti olur. Akşamları buradan çekildiği görülünce de, Meri şeri grup vakti olur. Ezani saat makineleri, bu vakt 12 yapılır. Akşam namazının vakti, yatsı namazının vaktine kadar devam eder. Akşam namazını, vaktin evvelinde kılmak sünnettir. ki nücum vaktinden, yani, Yıldızlar çoğaldıktan, yani Güneş'in arka kenarının zahiri ufuk hattı altına 10 derece irtifa indikten sonraya bırakmak haramdır. Hastalık, seferi olmak, hazır tağımı yemek için bu kadar geciktirilebilir. Yatsı namazının vakti imameine göre işahe evvelden, yani garttaki zahiri ufuk hattı üzerinde kırmızılık kaybolduktan sonra başlar. Diğer üç mezhepte de böyledir. İmam-ı Azama göre ilşai saniiden yani beyazlık kaybolduktan sonra başlar. Hanefi'de şer'i gecenin sonuna yani fecr-i sadık'ın ağarmasına kadardır. Kırmızılığın kaybolması güneşin üst kenarının üfku sathinin altında 17 derece irtifaya indiği vaktittir. Bundan sonra yani 19 derece irtifaya inince beyazlık kaybolur. Şafii mezhebinde yatsı namazının ahir vakti şer'i gecenin yarısına kadar diyenler vardır. Yatsıyı şer'i gecenin yarısından sonra kılmak bunlara göre caiz değildir. Hanefide ise mekruhtur. Malikide şer'i gecenin sonuna kadar kılmak sahih ise de üçte birinden sonra kılmak günahtır. Öğle ve akşam namazlarını iki imamın bildirdiği vaktlerde kılamayan, kazaya bırakmayıp, İmam-ı Azam'ın kavline göre eda etmeli, bu takdirde o gün ikindi ve yatsı namazlarını da İmam-ı Azam'ın bildirdiği vaktten önce kılmamalıdır. Vakt çıkmadan, Hanefi'de iftitah tekbiri alınca, Mâlikîde ve Şâfiîde ise, bir rekât kılınca, namazı vaktinde kılmış olur. Ahmet Ziya Bey, i̇lm heyet Heyyet kitabında diyor ki, Kutba yaklaştıkça, sabah ve yatsı namazlarının vaktlerinin başlangıcı, yani fecr ve şafak vaktleri, güneşin doğma ve batma vaktlerinden uzaklaşır. Yani sabah ve yatsı namazlarının ilk vaktleri, birbirine yaklaşır. Her memleketin namaz vakfleri, hattı üstüvadan, ekvatordan, uzaklığına, yani arz derecesine, enlem, latitude ve güneşin meyline, declination, yani ay ve günlere göre değişir. Arz dereceleri, 90 eksi meylden fazla olan yerlerde, Gece ve gündüz hiç olmaz. Arz derecesinin tamamısi küçük eşit mail artı on dokuz ise yani arz dereceleriyle mail şems toplamı doksan eksi on dokuz eşittir yedişbir veya daha ziyade olan zamanlarda güneşin mailerinin beş dereceden ziyade olduğu yaz aylarında şafak kaybolmadan Fecr başlar. Bunun için mesela arz derecesi 48 derece 50 dakika olan Paris şehrinde Haziran'ın 12'si ile 30'u arasında yatsı ve sabah namazlarının vaktleri başlamaz. Hanefi mezhebinde vakt namazın sebebidir. Sebep bulunmazsa namaz farz olmaz. O halde böyle memleketlerde bu iki namaz farz olmaz. Bazı alimlere göre ise, arz dereceleri bunlara yakın olan yerlerdeki vaktilerinde kılmak farz olur. Bu iki namaz vaktinin başladığı zamanlarda, vaktilerinin olduğu en son günün vaktilerinde kılmak iyi olur. nehar ı şer'înin yani oruç zamanının dörtte biri tamam olunca, duha yani kuşluk vakti olur. nehar ı şer'înin yarısına dahve-i kübra vakti denir. Güneş, zahiri üfuk hattına yaklaştıkça, hava tabakalarının ziyayı kırma derecesi arttığı için, ova ve deniz gibi düz yerlerde, güneşin üst kenarı, zahiri üfuk hattının 0,56 derece altında olduğu zaman, doğdu görünür. Akşamları üfukta kaybolması da batmasından bu kadar sonra olur. Bir mahallenin şakülüne, yani Erdin, bu yerden geçen yarıçapına amut, dik olan sonsuz düzemlere, bu mahallin üfukları denir. Yalnız, sati üfuklar böyle değildir. Altı üfuk vardır. Bu üfukların yerleri ve istikametleri sabit değildir. Râsıdın bulunduğu mahalle göre değişirler. Güneşin, bir üfka nazaran, zeval vaktine gelmesi, bu üfka nazaran, gaye irtifaına gelmesi demektir. Rasıt, en aşağı noktadayken, bütün üfuklara ve zahiri üfuk hattına nazaran, zeval mahalleri, aynı bir noktadır ve güneşin günlük mahrekinin gündüz kısmının, nısf nehar dairesini kestiği nokta, saadet-i ebediyye kitabının, 185. sahifedeki şekilde gösterilen, A noktası olup, mahrekin gündüz kısmının ortasıdır. Bu noktaya, hakiki zeval mahalli denir. Yüksek mahallelerde bulunan ve güneşi gören râsıtların, zahiri zeval mahalleri, bulundukları yüksekliğe mahsus, zahiri üfuk hattı dairelerine nazaran, Gaye irtifalarındaki noktaların, semadaki hakiki zeval mahalli etrafında hasıl ettikleri, zeval mahalli daireleridir. Güneş, mahreki üzerinde giderken, bu dairelerden her birinin iki noktasına tesadüf eder. Birinci noktaya gelince, zahiri zeval vakti başlar. İkinci noktaya gelince, zahiri zeval vaktinin sonu olur. Rasit yükseldikçe inhitatü ufuk vakı olarak zahiri ufuk hattı daireleri büyür. Semadaki bu zeval mahalli daireleri de büyür. Nısf kuturları ert üzerindeki zahiri ufuk hattı dairelerinin nısf kutruları olan kavslerin dereceleri kadardır. Rasit bulunduğu mahallin, en yüksek yerine çıkınca, semadaki zeval mahalli dairesi en dışarıda ve en büyük olur. Bu en büyük zeval mahalli dairesine rasidin şerî zeval mahalli denir. Bir mahallin, en yüksek yerinde bulunan rasidin üfku sathiisi üfku şerîsidir. Güneşin kenarının şerî üfka göre olan irtifaına şer'i irtifa denir. Şer'i irtifa, tulu mahalli'ndeki şer'i ufka gaye irtifai kadar olunca güneşin ön kenarı şer'i zeval mahalli dairesine girer. Üzerindeki gölge ve ziyalı kısımları isfirar zamanında çıplak gözle tefrik edilemeyecek uzaklıktaki tepe o mahallenin tepesi değildir. Şer'i zeval mahalli dairesinin nısf kutru en yüksek tepede bulunan rasidin inhitatı üfuk zaviyesi kadardır. Zeval vakti daireleri görülmez. Güneşin bu dairelere girip çıktığı yere dikilen bir çubuğun gölgesinin kısalıp uzamasından anlaşılır. İbn Abi'nin oruçlunun yapması müstehab olan şeyleri bildirirken ve Tahtavi Merakil Felah haşyesinde diyorlar ki, alçakta bulunan kimse, Zahiri grubu daha önce görünce, yüksektekinden önce iftar yapar. İslamiyette hakiki vaktler değil, güneşi görenler için zahiri vaktler muteberdir. Grubu göremeyenler için grup, şark tarafındaki tepelerin kararmasıdır. Yani. En yüksek yerde bulunanların gördükleri zahiri gruptur, yani şerî ufuktan olan gruptur. Grubu görmeyenler için şerî grup vaktinin muteber olduğu Mecmawul Enhur ve Şafiî El Envar li Amalil Ebrar kitaplarında da bildirilmekte olup hesab ile bulunur. Öyle ve ikindi vaktlerini kolayca bulmak için Muhammed Masumi Faruki Serhendi'nin sohbetinde yetişmiş Abdülhak Sücadil'in Farisi Mesail-i Şerh-i Hikaye kitabının Hindistan'da 1294 miladi 1877 baskısında diyor ki Güneşi gören düz bir yere bir daire çizilir. Bu daireye daire-i Hindiye denir. Dairenin ortasına Daire kutrunun, çapının yarısı kadar uzun, düz bir çubuk dikilir. Çubuğun tepesi, dairenin üç muhtelif noktasından aynı uzaklıkta olmalıdır ki, tam dik olsun. Bu dik çubuğa, mikyas denir. Bu mikyasın gölgesi, öğleden evvel, dairenin dışına kadar uzundur ve garp tarafındadır. Güneş yükseldikçe, yani irtifa'ı arttıkça gölge kısalır. Gölgenin ucu, daireye girdiği noktaya işaret konur. Öğleden sonra, dairenin şark tarafından dışarı çıktığı noktaya da bir işaret konur. Bu iki işaret arasında kalan kavşin, yayın ortası ile dairenin merkezi arasına Düz bir hat çizidir. Bu hat o mahallin ısfün nehar hattı olur. Nısfün nehar hattının istikameti şimal ve cenub cihetlerini gösterir. Güneş’in ön kenarı, o mahallin, üfku zahiri hattından gaye irtifaına gelince zahiri zeval vakti başlar. Bundan sonra gölgenin kısaldığı hissedilmez. Bundan sonra Güneş'in merkezi nisfün nehara gelerek hakiki üfuktan gaye irtifaında olur. Bu vakt hakiki zeval vaktidir. Hakiki zeval vaktinde vasati saat ile zeval vaktleri arz dereceleriyle değişmez. Güneş buradan ayrılırken gölge de nisfün nehar hattından ayrılır, fakat hissedilmez. Arka kenar üfk zahiri hattının grup mahalline nazaran, zahiri gaye irtifaına inince, zahiri zeval vakti biter. Bu vakt, zahiri zuhur vakti başlar. Gölgenin uzamaya başladığı görülür. Gölge boyunun değişmediği zamanın ortası, hakiki zeval vaktidir. Londra'da, teleskoplarla, güneşin merkezinin, Meridyenden geçiş anı görülerek zevali saatler ayar edilmektedir. Bu mer'i hakiki zeval vaktinde hakiki saat 12'dir. Bu 12 ile tadil-i zamanın cebri toplamı mahalli saat makinesinde o günün vasati saat başlangıcı yani 12'si olur. Hesap ile bulunan riyadi vak'tler saat makinelerindeki mer'i vak'tleri de gösterir. Vasati saat makinelerinin başlangıcı olan bu mer'i zeval vakti güneşin zeval vaktine geldiği vakti olan riyadi zeval vaktinden 8 dakika 20 saniye sonradır. En kısa gölge uzunluğuna Feyi zeval denir. Feyi zeval arz ve meil derecelerine göre değişir. Pergel fei izeval boyu kadar açılır. Bir ayağı nısfın nehar hattının daireyi kestiği noktaya konur. Diğer ayağının nısfın nehar hattının daire dışındaki kısmını kestiği nokta ile merkez arasındaki mesafe nısf kutru olmak üzere ikinci bir daire çizilir. Mikyasın gölgesi bu ikinci daireye geldiği vakit Zahiri asra evvel vakti olur. İkinci daireyi her gün yeniden çizmek lazımdır. Fe-i zeval yalnız öğle ve ikindi namazlarının vaktlerini bulurken kullanılır. Başka vaktleri bulurken kullanılmaz. Meçmâül Enhürde ve Riyadun Nasihinde diyor ki, Zuhr vakti güneşin zevalinden başlar. Yani arka kenarı üfge zahiri hattından gaye irtifaına yükseldiği mahalden alçalmaya başlayıncadır. Zeval vaktini anlamak için bir çubuk dikilir. Çubuğun gölgesinin kısalması durunca, yani kısalmaz ve artmaz ise zeval vaktidir. Bu vakte namaz kılmak caiz değildir. Gölge uzamaya başlayınca zeval vakti tamam olur. Kitapta bildirilen gaye irtifağı, hakiki üfka nazaran olan irtifalar değildir. Ön kenarın, üfku-sathîden, yani üfku zahiri hattının, şark tarafından, gaye irtifaına yükseldiği, ve arka kenarın, üfku-sathîden, yani zahiri-üfuk hattının, garp tarafına nazaran, gaye irtifaına indiği, iki mahal bildirilmektedir. Çünkü, vak tayininde, Hakiki üfkun değil, zahiri üfku hattının kullanılacağı imdat haşiyesinde yazılıdır. Güneşin ön kenarı üfku sathiden, yani üfku zahiri hattından gaye irtifaına yükselince zahiri zeval vakti başlar. Arka kenarı üfku sathiden, yani üfku zahiri hattının grup mahalline nazaran zahiri gaye irtifaından alçalmaya başlarken, zahiri zeval vakti tamam olur ve zahiri zuhur vakti olur. Bu vakti, mikyasın gölgesi, hissedilemeyecek kadar az uzamıştır. İkindi namazının zahiri vakti, bu gölge, çubuk boyu kadar uzayınca başlar. Hakiki zeval vakti, bir andır. Ön ve arka kenarların zahiri zeval vaktleri ise, bu kenarların merkezleri hakiki zeval noktası ve nisf kutruları, rasidin bulunduğu yerin yüksekliğine mahsus olan inhitat üfuk derecesi kadar olan sema küresindeki zahiri zeval mahalli dairelerine girip çıktıkları vaktlerdir. Zahiri zeval mahalli bir nokta değil, bu dairelerin güneş mahreğini kestiği iki nokta arasındaki karsdır. Bu dairelerin en büyüğü Şer'i Zeval Mahalli dairesidir. İslamiyette zeval vakti yani gündüz müddetinin ortası güneşin ön kenarının bu şer'i daireye girdiği ve arka kenarının çıktığı iki nokta arasındaki zamandır. Güneşin ön kenarı daireye girince şer'i zeval vakti başlar. Arka kenarı bu daireden çıkınca şer'i zeval tamam olup Şerî zuhur vakti başlar. Bu vakt hesab ile bulunup takvimlere yazılır. Akşam namazının farzından sonra kılınan altı rekate evvabin namazı denir. İbadetlerin vaktlerini tayin ve tespit etmek, yani anlayıp anlatmak din ile olur. Fıkıh alimleri mücdehittenin bildirdiklerini fıkıh kitaplarında yazmışlardır. Bildirilmiş olan vakleri hesap etmek caizdir. Hesab ile bulunanların din alimleri tarafından tasdik edilmesi şarttır. Namaz vaklerini ve kıbleyi hesab ile anlamanın caiz olduğu İbne Abidin'de de namazda kıbleye dönmek bahsinde ve Fetâvâ-yı Şemsüddin Remli'de yazılıdır. Mevduatül Ulumda diyor ki namaz vaklerini hesap etmek farz-ı kifayedir. Müslümanların namaz vaktinin başını ve sonunu güneşin hareketinden veya alimlerin tasdik ettiği takvimlerden anlamaları farzdır. Ert küresi kendi mihveri ekseni etrafında garttan şarka doğru dönmektedir. Yani masa üstüne konan bir ert küresine Yukarıdan bakınca, şimal memleketlerinde saat ibreleri hareketinin ters cihetine doğru dönmektedir. Buna hareketi hakikiye denir. Güneşin ve sabit yıldızların şarttan garba doğru ert küresi etrafında her gün bir devir yaptıkları görülür. Buna hareketi riciye denir. Bir yıldızın bulunulan mahallenin nisfın neharından. İki geçişi arasındaki zamana bir yıldız günü denir. Bu zamanın 24'te birine bir yıldız saati denir. Güneş merkezinin nisfün nehrdan iki geçişi yani iki hakiki zeval vakti arasındaki zamana hakiki güneş günü denir. Ert küresi husuf düzlemi ekliptik üzerinde güneş etrafında da Garttan şarka doğru hareket ederek bir senede bir devir yapmaktadır. Erdin bu hareketinden dolayı güneşin hüsuf düzlemi üzerinde erdin merkezinden geçen ve hüsuf düzlemine dik olan hüsuf mihveri etrafında Garttan şarka doğru hareket ettiği zannolunur. Bu hareketi intikaliyenin vasatî sürati saniyede takriben 30 kilometre ise de sabit değildir. Erdın hüsuf düzlemi üzerindeki mahreki, daire olmayıp, beyzi, edip şeklinde olduğu için, müsavi zamanlarda gittiği kavslerin dereceleri, birbirlerinin aynı değildir. Güneş'e yaklaştıkça, sürat'i artmaktadır. Erdın bu hareketi sebebiyle, güneş her gün, takriben, dört dakikalık bir zaman kadar, yıldızlardan geri kalıp, günlük devrini, Dört dakika kadar sonra tamamlar. Bu hakiki güneş günü yıldız gününden dört dakika kadar uzun olur. Bu uzunluk her gün dört dakikadan biraz farklı olmaktadır. Hakiki güneş günlerinin uzunluklarının birbirlerinden farklı olmalarının ikinci sebebi ert mihverinin husuf düzemine dik olmamasıdır. Erdin mihveriyle. Husuf mihferi arasında 23 derece 27 dakikalık zaviye açı vardır. Bu zaviyenin miktarı hiç değişmez. Üçüncü sebep, şemsin gaye irtifasının her gün değişmesidir. Husuf ve ekvator düzlemleri, erdin bir kutru çapı üzerinde kesişirler. Aralarında takriben 23,5 derece zaviye vardır. Erdin bu kutruna, Bahar hattı denir. Bu zaviyenin miktarı da değişmez. Ert güneşin etrafında hareket ederken, mihverinin istikameti değişmez. İstikametleri her zaman birbirlerine müvazi paralel olur. 22 Haziran'da erdin mihveri, Husuf mihverinin güneş tarafındadır. Ekvatorun şimalindeki yarım yer küresinin yarıdan fazlası, güneş karşısındadır. Güneşin meyli artı, 23,5 derecedir. Ert, mahrekinin dörtte birini gidince, Erdin mihveri Güneş istikametinden 90 derece ayrılır. Behar hattı Güneş istikametine gelir. Güneşin meyli sıfır olur. Ert, mahrekinin yarısını gidince, Erdin mihveri yine Güneş istikametine gelir ise de Husuf mihverine nazaran Güneş'in aksi tarafında bulunur. Ekvatorun güneş tarafındaki yarısı hüsuf düzleminin üstünde olup, şimal yarım küresinin yarıdan noksanı, cenup yarım küresinin ise yarıdan fazlası güneşin karşısında olur. Güneş, ekvatorun 23,5 derece altında olup, meyli eksi 23,5 derecedir. Ert, mahrekinin dörtte üçünü gidince, yani 21 Mart'ta Behar hattı yine güneş istikametine gelip güneşin meyli yine sıfır olur. Hasip Bey, Kozmografya kitabında diyor ki, güneşten birbirine müvazi paralel olarak gelen şu ağlardan, ert küresine temas ederek geçenlerin bu temas noktaları büyük bir daire hasıl eder. Bu daireye, tenvir dairesi denir. Güneşin ekvator üstünde bulunduğu altı ayda, Erd'in şimal yarı küresinin yarıdan fazlası, tenvir dairesinin güneşi gören tarafında olur. Bu dairenin bulunduğu tenvir düzlemi, Erd küresinin merkezinden geçerek, erdi iki müsavi kısma ayırır ve şemsten gelen şuaların istikametine diktir. Erd'in mihveri de, ekvator düzlemine dik olduğu için, Tenvir satırı ile erdin mihveri arasındaki tenvir zaviyesi güneşin meyli kadardır. Bunun için arz dereceleri 90 derece eksi 23 derece 27 dakika eşittir 66 derece 33 dakikadan ziyade olan mahallerde gecesiz gündüzler ve gündüzsüz geceler olur. Tenvir dairesinin güneşi görmeyen tarafına, Buna müvazi ve 19 derece uzakta bir daire çizelim. Arz dereceleri bu iki daire arasında olan yerlerde fecr ve şafak hadiseleri olur. Arz derecelerinin temamileri meyl artı 19'dan az olan yerlerde yani arz dereceleriyle meyle şems toplamı 90 eksi 19 eşittir 71 veya daha ziyade olduğu yerlerde, ve zamanlarda, şafak kaybolmadan fecr başlar. meyl Şems, arz derecesinden küçük olduğu mahallerde, güneş, zevalde iken, semanın cenub tarafında bulunur. Güneşin ve yıldızların günlük devirlerini yaptıkları mahrekler, ekvatora paralel olan dairelerdir. Güneşin günlük mahreki, Efrenci Martın 21. günü ve Eylül ayının 23. gününde ekvator düzlemi üzerinde bulunarak güneşin meyli sıfır olur. Bu iki günde erdin her yerinde gece ile gündüz müddetleri müsavi olur. Nisf adlas sıfır olacağı için grubi zamana göre hakiki zeval vaktiyle hakiki zamana göre hakiki tulu ve grup vaktileri her yerde altı olur. Ezani zamana göre, şerî zuhr vakitleri de, bütün muteber takvimlerde, altı olarak yazılıdır. Çünkü, zuhr vaktinde de, takriben grup vaktindeki temkin zamanı mevcuttur. Bundan sonraki günlerde, güneşin günlük mahrekleri, ekvatordan uzaklaşarak, güneşin meyli, 22 Haziran'da, artı 23 derece 27 dakika ve 22 Aralık'ta, eksi 23 derece 27 dakika olur. Sonraki günlerde, meylin mutlak kıymeti azalmaya başlar. Güneş, ekvatorun altındayken, şimal yarım küresinin çoğu, tenmir dairesinin güneşi görmeyen arka tarafında olur. Erd küresi, mihvere etrafında dönerken, bir mahallin zahiri üfuk hattı denilen küçük dairenin ön kenarı, tenvir dairesinin ayırdığı iki yarım küreden münevver olan kısmına gelince, güneş doğar. Güneşin meyli sıfır dereceyken, tam şarttan doğar. Meyl arttıkça, tülû ve grup mahalleri, yaz aylarında zahiri üfuk hattının, şimal tarafına doğru, kış aylarında ise cenubuna doğru kayarlar. Miktarları her gün değişen bu zahiri üfuk hattı dairesi kavslerine güneşin siyah amplitudeleri denir. Güneş, tulu'dan sonra şimal memleketlerinde daima cenuba doğru yükselir. Hakiki güneş gününün 24'te birine, bir hakiki güneş saati denir. Bu saat birimlerinin uzunlukları da her gün başkadır. Saat makineleri kullanarak, zaman miktarlarını ölçmek için seçilen zaman birimlerinin, yani gün ve saat uzunluklarının, her gün aynı olmaları lazımdır. Bunun için, vasatî güneş günü düşünülmüştür. Bunun 24'te birine, vasatî saat denilmiştir. İbni Abidin Hayız babında, Birinciye, muavveç, ikinciye, mu'tedil veya felekî saat demektedir. Vasati günün uzunluğu, bir senede bulunan hakiki güneş günlerinin uzunluklarının ortalamasıdır. Bir medari senede, 365,242-216 Hakîki güneş günü bulunduğu için, Vasati güneş, bu kadar günde, 360 derecelik yol giderken bir vasatî güneş gününde 59 dakika 8,33 saniyelik bir kaos gider demektir. Her gün bu kadar giden bir güneş Ekvator düzleminde gündüzün en kısa olduğu zamanda hakiki güneş ile birlikte harekete başlasınlar. Önce hakiki güneş bunu geçer. Hakiki güneş günü Vasatî güneş gününden daha kısa olur. Şubat ortasına kadar iki güneş arasındaki fark her gün artar. Bundan sonra hakiki güneşin sürati azalarak Nisan ortasında birleşirler. Bundan sonra vasatî güneşten geride kalır. Mayıs ortasında sürati artarak Haziran ortasında yine birleşirler. Sonra vasatî güneşi geçer. Temmuz ortasında sürati azalarak Ağustos sonunda birleşirler. Sonra Vasati Güneş'in gerisinde kalır. Ekim sonunda sürati artarak aralarındaki fark azalmaya başlar. Harekete başladıkları yerde tekrar birleşirler. İki Güneş arasındaki bu mesafe farklarına Vasati Güneş'in kaç dakikada gideceği Kepler Kanunu'na göre hesap edilir. Iki güneş arasındaki bir günlük zaman farklarına tadili zaman denilmiştir. Vasatî güneş ilerde isse tadili zaman artı gerideyse eksidir. Bir senede takribi artı 16 dakika ile eksi 14 dakika arasında değişmektedir. İki güneşin birleştikleri zamanlarda yani senede 4 defa 0 olur Herhangi bir günde vasati zamana göre bilinen vakte o güne mahsus olan tadiili zaman artı ise eklenerek, eksi ise çıkarılarak o andaki hakiki zamana göre olan vakt elde edilir. Tadiili zamanın günlük değişmeleri artı 22 saniye ile eksi 30 saniye arasında olup bir senedeki günlük kıymetleri kitabımızın sonundaki cetvelde gösterilmiştir. Ahmet Ziya Bey diyor ki, i̇nhitaat Üfuk zaviyesinin açı saniyesi cinsinden kıymeti, rasidin bulunduğu yerin üfku hissiden metre olarak irtifağının kare kökünün 106,92 ile çarpımına müsâvidir. İstanbul'daki râsıda yakın olan en yüksek yer, Çamlıca Tepesi olup, Yüksekliği 267 metredir. En büyük i̇nhitaat ufuk Üfuk zaviyesi 29 dakika olur. Reis-ül Tahir Efendi her günün temkinini hesap ederek 1283 Miladi 1866'da Kahire Rasadhane Müdürü olunca hazırladığı cetvelde ve Fadıl İsmail Gelenbevi Merasid kitabında ve Erzurumlu İsmail Fehim bin İbrahim Hakkı 1193'te yazdığı Türkçe Mihyarül Evkat kitabında ve müneccimbaşı Seyit Muhammed Arif Bey Hicri Şemsi 1286 ve Kameri 1326 senesi takviminin sonunda diyorlar ki İstanbul'un en büyük inhata üfk zaviyesi 29 dakika ve üfkü hakikiinin altında, yani sıfırın altında olan bu kadar irtifaya ait ziyanın inkisarı 44,5 dakika ve güneşin nisf kutru zahirisi asgari 15 dakika 45 saniye olduğundan bu üç irtifa güneşin hakiki tülhudan evvel görülmesine sebep olurlar. İhtilafı manzar ise sonra görülmesine sebep olur. İlk üç irtifanın toplamından ihtilafı manzar miktarı olan 8,8 saniye çıkarılınca 1 derece 29 dakika 6,2 saniye olur ki buna güneşin irtifa zâviyesi denir. Güneşin merkezinin hakiki üfuktan grubundan sonra, arka kenarının bu grup vaktinden, bu irtifa zaviyesi kadar, daha aşağıya, yani üfku şer'iye inerek, ziyanın en yüksek tepeden kaybolması için geçen zamana, temkin denir. Mesela, kasyo hesap makinesiyle, herhangi bir günde, İstanbul'da, güneşin merkezinin, üfku hakikiden, Hakiki grubu ve üst kenarının üfku şerîden şeri grubu vaktilerindeki hakiki üfka nazaran irtifaları olan sıfır derece ve eksi bir derece yirmi dokuz dakika altı virgül iki saniye irtifalar için namaz vaktlerini bulmakta kullanılan düstur ile bu iki grup vaktinin fadlı dair zamanları hesap edilir. Zeval vaktinde Hakiki zevali saat sıfır olduğu için iki grup vakti fadlı dair zamanı kadar olur. İki vakti arasındaki zaman farkı temkin olur. Mesela 21 Mart ve 23 Eylül'de irtifa zaviyesi 1 derece 29 dakika 6,2 saniye güneşin merkezinin hakiki üfuktan, bu irtifa miktarı alçalması için mahreki üzerinde gideceği zaman yani temkin 7 dakika 52,29 saniyedir. Namaz vaktleri düsturunda meyl-i şems ve ardı belde bulunduğundan bir şehrin temkin zamanı art derecesi ve gün ile değişmektedir. Bir şehrin temkin miktarı her gün ve her saat aynı değil ise de her şehir için vasati bir temkin zamanı vardır bu temkin miktarları kitabımızın sonundaki cetvelde bildirilmiştir hesap ile bulunan temkin miktarlarına 2 dakika ihtiyat ilave ederek İstanbul için temkin vasati 10 dakika kabul edilmiştir art derecesi 44 dereceden az olan bir yerde bir senedeki azami ve asgari temkin miktarlarının farkı bir iki dakika kadardır. Bir şehirde tek bir temkin vardır. Bu da herhangi bir namazın hakiki vaktinden şer'i vaktini bulmak için kullanılır. Her namaz için ayrı ayrı temkinler yoktur. Ve zahiri vaktilerde de temkin yoktur. Temkin miktarını bir ihtiyat zamanı zannederek, imsak vaktini, 3-4 dakika geciktirenin orucu ve grubu 3-4 dakika öne alanın orucu ve akşam namazının fasit olacağı dürri yektada da yazılıdır. Bir mahalde, şemsin meyli ve temkin miktarı ve tadili zaman her an değiştikleri için ve hakiki grubi zaman birimleri hakiki zevali zamanlarının birimlerinden cüzi farklı olduğu için. Hesap olunan namaz vaktleri tam doğru olmaz. Vaktin girdiğinden emin olmak için, hesab ile bulunan temkin miktarına, iki dakika ihtiyat zamanı ilave edilmiştir. Üç nevi grup vardır. Şems'in merkezinin, hakiki irtifaının sıfır olduğu vakte, hakiki grup denir. İkinci grup, arka kenarın, rasadın bulunduğu mahallin, zahiri üfuk hattına nazaran, zahiri irtifaının sıfır olduğu, yani bu üst kenarının, mahallin üfk zahiri hattından kaybolduğunun görüldüğü vakttir. Buna, zahiri grup denir. Üçüncü grup, arka kenarın, şer'i üfkan nazaran, irtifaının sıfır olduğu hesab olunan vakttir. Buna, şer'i grup denir. Bir şehirde, bir adet şer'î ufuk vardır. Bu üç gruptan, zahiri grubu görmek muteber olduğu bütün fıkıh kitaplarında yazılıdır. Halbuki her yükseklik için muhtelif zahiri üfuk hatları vardır. Üfku şer'îden grup, en yüksek tepeden bakınca görülen zahiri grup ise de, bu grup vakti ve hakiki grup vakti riyadi gruptur. Yani daima hesab ile bulunur. Hesap ile bulunan riyadi hakiki grup vaktinde Güneş yüksek yerlerin zahiri üfukatlarından hatlarından etmemiş görülür. Bu hal akşam namazının ve iftar vaktinin birinci ve ikinci grup vaktlerinde değil, bunlardan daha sonra şerî grup vaktinde olduğunu göstermektedir. Evvela hakiki grup, bundan sonra zahiri gruplar, en sonra şerî grup olur. Tahtavi, Merak Felah haşiyesinde diyor ki, şemsin grup etmesi üst kenarının üfku zahiri hattından gaybolduğunu görmek demektir. Üfku hakikiden gaybolması değildir. Güneşin üfku zahiri hattından batması üfku satihiden grup etmesi demektir. İkindiği kılamayan akşamı kıldıktan ve orucunu bozduktan sonra. Tağare ile garp tarafına giderek güneşi görse ikindi eda ve güneş batınca akşamı iade ve bayramdan sonra orucunu kaza eder. Tepeler, binalar ve bulutlar sebebiyle zahiri grup görülemeyen yerlerde grup vaktinin şarttaki tepelerin kararmasıyla anlaşılacağı hadisi i şerifte bildirilmiştir. Bu hadisi i şerif Tulu ve grup vakleri hesap edilirken, güneşin hakiki ve zahiri irtifaları değil, şerî üfuktan olan şerî irtifalarının kullanılacağını, yani temkin miktarını hesaba katmak lazım olduğunu göstermektedir. Bütün namazların şerî vaklerini hesap ederken de bu hadisi şerife uymak, yani temkin zamanlarını hesaba katmak lazımdır. Çünkü hesab ile hakiki riyadi vaktiler bulunur. Bir namazın hakiki vakti ile şer'i vakti arasında bir temkin zamanı fark vardır. Bir şehrin en yüksek mahalline mahsus olan temkin zamanı değiştirilemez. Temkin zamanı azaltılırsa, öğle ve daha sonraki namazlar vaktilerinden evvel kılınmış olur. Oruca da sahur vakti geçtikten sonra başlanılmış olur. Bu namazlar ve oruçlar sahih olmazlar. 1982 senesine kadar Türkiye'de temkin zamanını kimse değiştirmemiş, bütün alimler veliler, şeyh ül müftiler, bütün müslümanlar asırlar boyunca namazlarını şer'î vakitlerinde kılmışlar ve oruçlarına şer'î vakitlerinde başlamışlardır. Türkiye gazetesinin hazırlamış olduğu duvar takvimlerinde, temkin zamanı değiştirilmemiş, namaz ve oruç vaktileri doğru olarak bildirilmiştir. Bir namazın evvel vaktini şer'i üfkana zaran hesap etmek için, güneşin bu namaza mahsus olan irtifaını bilmek lazımdır. Güneşin merkezinin meyli bilinen bir gündeki ve arz derecesi bilinen bir mahaldeki mahreki üzerinde, hakiki üfkana zaran, namazın irtifaına ulaştığı hakiki vaktinin, zevalden veya gece yarısından farkını bildiren hakiki güneş zamanı hesap edilir. Bu zamana, fadlı dair, zaman farkı denir. Bir namaza mahsus olan, hakiki irtifaı öğrenmek için, fıkıh kitaplarında yazılı olan namaz vakti başladığı anda, rubu daire tahtası veya Üstürlap ile güneşin üst kenarının riyadi üfka göre irtifağı ölçülür. Bundan hakiki irtifağı hesap edilir. Sekstant ile üfku zahiri hattından olan zahiri irtifa ölçülmektedir. Faklı dair zamanının miktarı hakiki veya grubi zeval vaktiyle veya gece yarısı ile muamele edilerek Hakiki zevali ve grubi zamanlara göre namazın hakiki vakti elde edilir. Sonra grubi vakten bir temkin çıkarılarak ezani yapılır. Zemaliye tadil eklenerek vasati yapılır. Sonra bu ezani ve vasati grubi vakitlerden bu namazın şerî vakti elde edilir. Bunun için güneşin kenarının şerî ufuktan bu namazın irtifahında olduğu vakitle Merkezinin hakiki üfuktan bu irtifada olduğu vakti arasındaki temkin zamanı hesaba katılır. Çünkü bir namazın hakiki vakti ile şer'i vakti arasındaki zaman farkı, hakiki üfuk ile şer'i üfuk arasındaki zaman farkı kadardır. Bu da temkin zamanıdır. Güneşin şer'i üfuktan geçmesi, hakiki üfuktan geçmesinden evvel olan, Zevalden evvelki vaktiler için, hesab ile bulunan hakiki vaktten, temkin çıkarılınca, şer'î vakt olur. İmsak ve tulu vaktileri böyledir. Ahmet Ziya Bey ve Kedûsi, Rubu daire kitaplarında diyor ki, Fecr, güneşin ön kenarı şer'î üfka, 19 derece yaklaşınca başlar. Hesab ile bulunan hakiki fecr vaktinden, temkin zamanı çıkarılarak hakiki zamana göre şer'i imsak vakti elde edilir. Kedusi'nin İrtifa Risalesini tercüme eden Fatih Medresesi ders-i âmlarından Hasan Şevki Efendi dokuzuncu babında diyor ki: Bulduğumuz hakiki imsak vaktleri temkinsizdir. Oruç tutacak kimsenin bundan 15 dakika yani iki temkin zamanı evvel oruca başlaması lazımdır. Böylece orucu fasit olmaktan kurtulur. Görülüyor ki şerî ezâni imsak vaktini bulmak için hakiki grubî vaktten temkin zamanının iki mislini çıkarmakta, iki temkin çıkarılmaz ise orucun fasit olacağını bildirmektedir. Grubî vaktten şerî vakti bulmak için bir temkin grubi vakti ezani vakte çevirmek için de ikinci temkin çıkarılmaktadır. İbrahim Hakkı Hazretlerinin Erzurum'a göre hazırladığı senelik evkati şer'iyye cetvellerinde ve Mustafa Hilmi Efendi'nin 1307 tarihli Hey'et-i kitabında da ezani saat ile fecr ve tulu hakiki vaktlerini şer'i vakte çevirmek için Temkin zamanının iki misli çıkarılmış olduğunu gördük. Ali bin Osman'ın Hidayetül Müptedi fi Marifetil Evkat bir Rum Daire kitabında da böyle yazılıdır. Kendisi 801 Miladi 1398'de vefat etmiştir. Güneş'in şer'i üfuktan geçmesi, hakiki üfuktan geçmesinden daha sonra olan. Zevalden sonraki vaktlerde şerî vakti bulmak için hakiki vakte temkin ilave edilir. Zuhr, asr, grup, istibak ve işa vaktleri böyledir. Ahmet Ziya Bey bu kitabının zuhr vakti kısmında diyor ki basiti saat ile hakiki zeval vaktine temkin zamanı ilave edilince vasatî saat ile şerî zuhur vakti olur. Gurûbî zamana göre bilinen bir vakti, ezânî zamana çevirmek için, daima bir temkin çıkarılır. Öyle ve sonraki gurûbî ufuklara göre bilinen bir vakti, şerî ufka göre olan şerî vakte çevirmek için, bir temkin ilave ediliyor. Sonra bunu ezânî vakte çevirmek için, bir temkin çıkarılıyor. Neticede bu namazların ezani vaktleri grubi vaktlerinin aynı olmaktadır. Hakiki veya grubi zamana göre bulunan şerî vaktler vasati ve ezani zamanlara çevrilerek takvimlere yazılır. Bulunan vaktler zamana riyadi zamana göre riyadi vaktlardır. Riyadi zamana göre riyadi vaktler saat makinelerindeki meryi vaktleri de göstermektedir tembih İslam alimleri grubu hakiki zeval vaktinden ezani hakiki zamana göre zuhru vaktini elde etmek için bundan grup vaktindeki temkini tarh ve zeval vaktindeki şer'i vakti bulmak için temkin zamanını ilave etmişler ve yine grubu zeval vaktini bulmuşlardır. Bu hal zuhru vaktindeki temkin miktarının hakiki ve şer'î üfuklar arasındaki zaman farkına, yani grup vaktindeki temkin miktarına müsavi olduğunu göstermektedir. Bunun gibi, bütün namazların şer'î vaktlerindeki temkin zamanları, tülû ve grup vaktlerindeki temkin zamanlarına müsavidir. El-Hadâikül de diyor ki, İbni Şatır Ali bin İbrahim, Ennef'ül Am kitabında, her arz derecesinde kullanılabilen rubu daireyi anlatmaktadır. Şam'da Emevi camiine Basita denilen güneş saati yaptı. 777 miladi 1375'te vefat etti. Halid-i halifelerinden Muhammed bin Muhammed Hani bunu 1293 miladi 1876'da tecrid etti ve ayrıca keşfül knaan marifetil vakt minel irtifa kitabını yazdı. Osmanlı alimlerinin en yüksek makamı olan Meşihat-i İslamiyye'nin hazırladığı 1334 (Miladi 1916) senesinin ilmiye salnamesi ismindeki takvimde ve İstanbul Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin 1958 tarih ve 14 sayılı Türkiye'ye mahsus Evkatı Şer'iyye kitabında namazların şer'i vakitlerini tayin ederken temkin miktarının hesaba katıldığını görüyoruz. Hakiki din adamlarından ve heyet ilmi mütehassıslarından meydana gelen heyetimizin en modern aletlerle yaptığı rasat ve hesaplarla bulunan namazların şer'i vakitlerinin İslam alimlerinin asırlardan beri hesab ile ve rubu daire aleti ile buldukları vaklerin aynı olduğunu gördük. Bunun için temkin zamanlarını ve dolayısıyla namaz vakitlerini değiştirmek caiz değildir. Saat makinelerinde bir vasatî gün 24 saattir. Hakiki zeval vaktinde zamanları ölçen mesela kol saatimiz 12'deyken başlayarak Ertesi gün 12'ye kadar geçen tam 24 saatlik zamana bir vasatî gün denir. Vasatî günlerin uzunlukları hep aynıdır. Yine zeval vaktinde kol saatimiz 12 iken başlayarak ertesi gün zeval vaktine kadar geçen zamana bir hakiki gün denir. Bu günün uzunluğu güneşin merkezinin mütakip iki günde Nisfün-nehardan geçişi arasındaki zaman olup senede 4 defa vasati günün uzunluğuna müsavi olur. Diğer günlerde ikisinin günlük uzunlukları arasında tadile zamanın günlük tehavvülü kadar fark hasıl olur. Grubi günün uzunluğu güneş merkezinin üfku hakikîden müteakip iki grubu arasındaki zamandır. Ezani gün güneşin üst Arka kenarının bir yerin ufku şerisinden müteakip, iki şeri grubu arasındaki zamandır. Ezani saat makinesi bu grup görününce 12 yapılır. Ezani günün uzunluğu grubi gün uzunluğunun aynı ise de bundan temkin zamanı sonra başlamaktadır. Grubi bir günde şems tek bir gaye irtifana, Hakiki zevali bir günde ise farklı iki irtifağa çıkıp indiği için bu iki günün uzunlukları bir iki dakika farklı olur. Bu farklardan dolayı hakiki ve grubi günlerin birer saatleri arasında birkaç saniye fark mevcut ise de bu farklar temkinlerde yapılan ihtiyatlar ile izale edilmektedir. Saat makineleri ezhani veya vasati zamanı gösterir hakiki ve grubi zamanları göstermez. Herhangi bir günde şerî grup vaktinde saat makinemizin ayarını 12 yapalım. Ertesi gün güneşin arka kenarının üfku şerîden tekrar etmesi, vasati gün uzunluğundan, yani 24 saatten bir dakikadan az farklı olur. Hakiki ve vasati gün uzunluklara aynı iken, Sonraki günlerde hasıl olan farklara tadiili zaman denir. Gece gündüz uzunluklarının ve grupi ve ezani zamanların tadiili zaman ile alakası yoktur. Ezani saatlerde gün ve saat uzunlukları hakiki güneşin gün saat uzunlukları kadardır. Bunun için her gün grup vaktinde ayarları 12 yapılarak vasati gün uzunluğunu değil, hakiki gün uzunluğunu gösterirler. Ezani saat makinesinin ayarı her akşam vasati saate göre hesap edilen şerî grup vaktinde 12 yapılır. Her gün grup vakti gerilerken ileri, ilerlerken geri alınır. Vasati bir ezani gün uzunluğu ve tadini zaman yoktur. 1193 miladi 1779 senesinde Erzurum'da hazırlanmış olan miyar evkat takviminde diyor ki, gölgenin en kısa olduğu hakiki zeval vaktinde ezani saat makinesi takvimde yazılı zuhur vaktinden temkin zamanı geri alınır. Ezani saat makinesinin ayarını tasih için vasatî saat herhangi bir namaz vaktine gelince ezani saatte bu namazın Takvimde yazılı vaktine getirilir. Basati ve ezânî saatleri ayarlamak için, bir noktadan geçen nisfün nehar ve kıble istikametlerinde iki hat çizilir. Bu noktaya bir çubuk dikilir. Çubuğun gölgesi, birinci hat üzerine gelince, saat makinesi zeval vaktine, ikinciye gelince kıble saatine getirilir. Grup vaktinin değişmesi, bir dakikadan az olduğu günlerde ezani saatin ayarı değiştirilmez. İstanbul'da altı ayda 186 dakika ileri, altı ayda da 186 dakika geri alınmaktadır. Bu saat makineleri zaman miktarlarını ezani günün başladığı vakte göre ölçmektedir. Namaz vaktleri ise grubi güne göre hesap ediliyor. Ezani gün grubi günden. Temkin zamanı sonra başladığı için hesab ile bulunan grupi vakitlerden temkin çıkarılarak namaz vakleri ezani vakte çevrilir. Grupi ve ezani zaman hesaplarında tadil zaman hiç kullanılmaz. Ert yer küresi kendi mihveri ekseni etrafında batıdan doğuya döndüğü için doğudaki yerler batıdaki yerlerden daha önce güneşi görüyor. Doğuda namaz vakleri daha önce geliyor. Erdin iki kutbundan geçen 360 tul meridyen yarım dairesi düşünülmüş ve Londra şehrinden geçen yarım çember başlangıç olarak kabul edilmiştir. Müteakip iki yarım çember arasında 1 derecelik zaviye açı vardır. Yer küresi dönerken bir şehir bir saatte 15 derece şarka doğuya gidiyor. Aralarında bir tul, boylam derecesi uzaklık olan, aynı arz derecesindeki iki şehirden, şarkta olan da, namaz vakleri dört dakika önce oluyor. Aynı tul dairesi üzerinde bulunan yerlerin, müşterek tek bir hakiki zeval vakitleri vardır. Grubi zeval ve zuhur vakitleri ve diğer namaz vakitleri, arz derecelerine göre birbirlerinden farklıdır. Arz dereceleri arttıkça, tulu ve grup vaktleri, yazın zeval vaktinden uzaklaşır, kışın yaklaşır. Herhangi bir şeyin miktarı, belli bir yerden, mesela sıfırdan başlayarak ölçülür. Sıfırdan daha uzak olana, daha çoktur denir. Saat makinesini sıfırdan başlatmak, ayarını sıfıra veya on ikiye getirmekle olur. Belli bir hadisenin işin başladığı zamana bu hadisenin vakti denir. Sadakayı fıtrın vacib olma zamanı böyledir. Yani bayramın birinci günü fecr-i tulu ederken vacib olur. Bir saat evvel imana gelen veya dünyaya gelen veya bir saat sonra ölen kimselere vacib olur. Bir saat sonra imana veya dünyaya gelene vacib olmaz. Bir vakt, bir an kadar kısa zaman olabileceği gibi uzun bir zaman parçası da olabilir. Bu takdirde bu vaktin evveli ve sonu olur. Şer'i zeval vakti ve namaz vaktleri ve kurban kesmenin vacib olması böyledir. Doğu'da bulunan şehirlerdeki mahalli zaman makinelerinin ayarları Batı'da bulunan şehirlerdeki mahalli zaman makinelerinin ayarlarından ileri olur. Zuhur vakti yani öğle namazının şer'i vakti her yerde hakiki zeval vaktinden temkin kadar sonra başlar. Mahalli zaman makinelerinin ayarları birbirlerinden tul derecelerine göre farklı oldukları için aynı arz derecesi üzerinde bulunan yerlerin mahalli zaman makinelerinde namaz vaktleri tul derecelerinin değişmesiyle değişmez. Ezani zaman makineleri eskiden de şimdi de hep mahalliyidir. Her mahallenin en yüksek yerleri aynı irtifada olmayacağı için temkin zamanları birbirlerinden bir iki dakika fark ederek şerî namaz vaktleri de bir iki dakika farklı olur ise de temkin zamanlarındaki ihtiyat miktarları bu farkları izale etmektedir. Şimdi bir memleketin her şehrinde, ayarlara aynı olan müşterek vasatî zaman makineleri kullanılıyor. Böyle müşterek, ortak, vasatî zaman makineleri kullanılan bir memleketin, aynı arz derecesinde bulunan şehirlerinde de, aynı bir namazın müşterek saate göre vakfleri birbirlerinden başkadır. Aynı arz derecesinde bulunan iki şehrin tul dereceleri arasındaki farkın dört katı, bu iki şehirde aynı bir namazın müşterek saate göre olan vakitlerinin dakika farkını gösterir. Kısacası arz derecesi değişince yani aynı tul dairesinde bulunan mahallerde yalnız mahalli ve müşterek vasati saat makinelerinin ayarları ve bunlardaki zuhr vakitleri değişmez. Arz derecesinin mutlak kıymeti arttıkça bir namaz vaktinin ilerlemesi veya gerilemesi vaktin öğleden evvel veya sonra yahut yaz ve kış olmasında birbirinin aksi olmaktadır. 41 derecedeki vaktlerden, diğer derecelerdeki vaktlerin hesap edilmesi rubu dairenin istimali tarifimizde bildirilmiştir. Tul derecesi değişince yani aynı arz derecesinde bulunan mahallerde, saat makinelerinin ayarları ve müşterek saat makinesindeki bütün vaktiler değişir. Londra şehrinin, yedi buçuk derece şarkından ve garbından geçen iki tul dairesi arasında bulunan her yerde, Londra'nın vasatî saati müşterek olarak kullanılmaktadır. Buna, Batı Avrupa zamanı denir. Şarkta, 7,5 derecedeki Tul dairesi ile 22,5 dereceden geçen Tul dairesi arasında kullanılan müşterek vasatî saat Londra saatinden 1 saat ileridir. Buna Orta Avrupa zamanı denir. 22,5 dereceden geçen Tul dairesi ile 37,5 dereceden geçen Tul dairesi arasındaki yerlerin hepsinde Doğu Avrupa zamanı kullanılır. Bu saat Londra saatinden iki saat ileridir. Daha şarkta olan yakın şark, orta şark ve uzak şark zamanları da, Londra zamanından üç, dört ve beş saat ileridirler. Ert küresi üzerinde, birbirlerinden birer saat farklı, yirmi dört müşterek saat mıntıkası vardır. Bir memlekette bulunan, on beşin katları kadar derecelerden geçen, Saat başı tül yarım dairelerinden biri üzerindeki yerlerin vasatî mahalli zaman makinelerinin müşterek olan ayarları o memleketin müşterek saati olarak kabul edilmiştir. Türkiye'nin müşterek saati İzmit, Kütahya, Bilecik ve Elmalı şehirlerinden geçen 30 dereceli saat başı tül yarım dairesinin mahalli vasatî saatinin ayarında olup, Doğu Avrupa saatidir. Bazı devletler, siyasi veya iktisadi sebeplerle müşterek saatlerin bu coğrafi taksimine uymamaktadır. Fransa, İspanya, Orta Avrupa'nın müşterek saatini kullanmaktadır. Müşterek saatlerinin ayarları birbirlerinden farklı olan memleketlerin zaman makinelerinde herhangi bir vakitte yalnız saatleri gösteren rakamlar birbirlerinden farklıdır. Şarktaki memleketin müşterek saatinin rakamı, garptaki memleketin müşterek saatinin rakamından daha ileri büyüktür. Bir namazın Türkiye'nin herhangi bir şehrindeki mahalli vasiy saate göre olan vaktiyle müşterek saate göre olan vakte arasındaki fark, bu şehrin tül derecesi ile 30 derece arasındaki farkın dört misli dakikadır. Şehrin tül derecesi otuzdan fazla ise bu fark mahalli saatten çıkarılarak otuz dereceden az ise mahalli saate eklenerek bu namazın müşterek saate göre vakti hasıl olur. Mesela Mayısın birinci günü bir namaz vakti Kars şehrinin mahalli vasi saatine göre yedi saat sıfır sıfır dakika olsun. Kars'ın arz derecesi kırk bir, tul derecesi kırk üçtür. Bu tul derecesi, otuzdan fazla olduğundan, Kars'ın mahalli saati, müşterek saatten ileridir. Bu namazın müşterek saate göre, Kars'taki vakti, yediden, on üç çarpı dört, eşittir 52 dakika evvel olur ki 6'yı 8 dakika geçedir. Grubî zamana göre zeval vaktiyle, ile o yerdeki hakiki güneş zamanına göre hakiki grup vaktinin toplamı 12'dir. Çünkü bu ikisinin toplamı sabah grubî saat 12'den hakiki grup vaktine kadar olan zaman olup takriben On iki hakiki saattir. Yaz ayları için sayfa 193'teki şekle bakınız. Hakiki ve grubi zaman birimleri birbirlerinin takriben aynıdır. 1- grubi zamana göre zeval vakti artı hakiki zamana göre grup vakti eşittir on Hakiki gündüz uzunluğunun yarısı ile gece uzunluğunun yarısının toplamı 12 hakiki saattir. Yani 2 Hakiki gece uzunluğunun yarısı artı hakiki zamana göre grup vakti eşittir 12'dir. 1 ve 2 müsavatları karşılaştırılınca 3 Gurubi zamana göre zeval vakti eşittir hakiki gece uzunluğunun yarısı olur. Gurubi zamana göre zeval vakti sabah gurubi saat 12'den hakiki zeval vaktine kadardır. Sabah gurubi 12 vakti gece yarısından gündüz zamanının yarısı kadar sonradır. Tulu vaktinden kışın evvel Yazın sonradır. Sabah namazının ve orucun evvel vakti, fecr-i sadık vakti ile başlar. Bu vakt, grup vaktinde 12'den başlayan ezani saatin fecr vaktine gelmesinden anlaşılır. Yahut, gece yarısı 12'den başlayan vasatî saatin fecr vaktine gelmesinden anlaşılır. Şems'in tülû'u, Gece yarısı 12'den gece müddetinin yarısı kadar sonra veya grup vaktindeki 12'den gece müddeti kadar sonra veya zevalden gündüz müddetinin yarısı kadar evvel başlar. Sabah grubu saatin 12 vakti grup vaktindeki 12'den 12 saat sonra veya gece yarısı 12'den Gündüz müddetinin yarısı kadar sonra veya hakiki zeval vaktinden gece yarısı müddetinin yarısı kadar evveldir. Tülû vakti ile sabahın 12 vakti arasında gece ve gündüz uzunluklarının yarıları arasındaki fark kadar fark vardır. Bu hesapların hepsi hakiki güneş zamanına göre yapılır. Hakiki güneş zamanları, hesaptan sonra vasatî güneş zamanına ve bu da müşterek zamana çevrilir. Gurûbî zamana göre zeval vaktinin, ezânî zamana göre zuhru vakti olduğunu aşağıda göreceğiz. Bunun için 1 Mayıs'ta ezânî zamana göre zuhru vakti 5 saat 6 dakika olduğundan, İstanbul'da müşterek zamana göre Şer'i tulû vakti 4 saat 57 dakika olur. Gece ve gündüz müddetleri birbirlerine daima müsavi olsaydı, güneş daima zevalden 6 saat evvel tulû ve 6 saat sonra gurûb ederdi. Gece ile gündüz müddetleri müsavi olmadığı için, yaz aylarında, Zeval ve grup vaktileri arasında altı saatten bir miktar fazla zaman vardır. Kış aylarında bu vaktiler arasında bir miktar az zaman bulunur. Altı saatten olan bu zaman farkına nısf-fadla eşittir, yarı fark zamanı denir. Yaz aylarında hakiki grup vaktileri zeval vaktinden altı ile nısf-fadlanın toplamı kadar, kış aylarında ise altıdan nısf-fadlanın farkı kadar farklı olmaktadır. Gurubi saatin sabah on ikisi ise, zeval vaktinden bunun aksi kadar farklı olmaktadır. Ezani saat ile zuhr vaktini, hakiki ve vasatî saat ile tulu ve grup vaktlerini bulmak için, İngiliz riyaziyecisi John Napier'in düsturu ile nızf bulunur. Napier'in düsturu bir kürevi dik müselleste sayfa 185'teki ikinci şekilde TCL müsellesinde dik açıdan başka beş unsurdan birinin kosinüsü temamisinin sinüsü. Bu unsura bitişik olan İkisinin kotanjantlarının temamilerinin tanjantlarının veya bitişik olmayan ikisinin sinüslerinin çarpımlarına müsavidir. Ancak iki dik kenarların kendileri değil, temamileri hesaba katılır. Buna göre sinüs nısf-fadla, eşittir tanjant mail Deklinasyon, çarpı, tanjant arz. Enlem, latitüd. Formülünden, hesap makinesi veya logaritme cetveli vasıtasıyla, nısfadla kavsinin derecesi ve bunun dört misli alınıp, hakiki güneş zamanı dakikası olarak kıymeti bulunur. Bir şehrin, ert üzerindeki ve şemsin semadaki yerleri, Aynı yarı kürede ise, nısf-fadla zamanının mutlak kıymeti, hakiki gün uzunluğunun dörtte biri olan altı hakiki saate eklenince, o şehirdeki hakiki zamana göre, hakiki grup vakti elde edilir. Şemsin-tulû vakti ile zeval vakti arasında da bu kadar zaman vardır. Nısf-fadlanın mutlak kıymeti 6'dan çıkarılınca aradaki fark grubi zamana göre hakiki zeval vakti ve hakiki zamana göre yani gece yarısından itibaren hakiki tulu vakti olur yani grubi zamana göre sabah 12 vakti hakiki zeval vaktinden bu fark kadar evveldir güneşin günlük meyil dereceleri kitabın sonundadır. Şehrin ve güneşin yerleri başka yarım kürede iseler ısfadlannın mutlak kıymeti 6'ya eklenince o mahallin grubi zamana göre hakiki zeval vakti ve hakiki zamana göre hakiki tulu vakti bulunur. 6 saatten çıkarılırsa hakiki zamana göre o yerdeki hakiki grup vakti olur Mahalli vasatî güneş zamanına göre zeval vakti her yerde 12 rakamından ile zamanın değişmesi kadar yani yarım dakikadan az değişmekte olup bir sene içinde İstanbul'da 12'den 16 dakika kadar önce veya 14 dakika sonra olur. Müşterek zamana göre Türkiye'nin her yerinde bu yerin tul derecesiyle. 30 derece arasında olan tül farkının 4 misli dakika mahalli vaktlerden evvel veya sonra olur. Zeval vaktleri ezani saat makinesinde her gün bir iki dakika değişir. Osmanlılar zamanında büyük camilerde bu ayarlamayı yapan muvakkitler vardı. Tadil zaman miktarını kolayca bulmak için Öğle namazının müşterek zamana göre mesela İstanbul'daki vakti doğru olduğuna güvenilen bir takvimden bulunur. Bundan 14 dakika çıkarılınca mahalli vasati güneş zamanına göre zeval vakti olur. Hakiki güneş zamanına göre zeval vakti her yerde 12'de olduğu için bu iki zeval vaktleri arasındaki zaman farkı tadili zaman olur. Vasatî saat ile zeval vakti 12'den 90 ise tadiili zaman artı fazla ise eksi olur. Martın birinci günü tadiili zaman eksi 13 olduğundan mahalli vasatî güneş zamanına göre zeval vakti her yerde 12'yi 13 dakika geçe olur. Öğlen namazı vakti bundan temkin miktarı sonra olur. Mesela İstanbul'da 12-23 geçi olur. Herhangi bir yerde, müşterek zamana göre, bu yerin tul derecesi ile, saat başı tul yarım dairesinin derecesi arasındaki farkın, dört katı kadar, mahalli vasatî zamana göre olan vakitten önce veya sonra olur. Türkiye'deki bir yerin tul derecesi, 30'dan fazla ise önce, 90 ise sonra olur. Böylece müşterek zamana göre öğle namazı vakti Ankara'da takriben 12-11 dakika ve İstanbul'da 12-27 dakika geçedir. Müşterek saat makinesi bu zuhur vaktine gelince, ezani saat makinesi nisf fadla ile bulunan zuhur vaktine getirilirse, ezani saat makinesinin o günkü ayarı yapılmış olur. En yüksek yerin yükseklik miktarı bilinmiyorsa, en yüksek yerden ziyanın kaybolduğu vaktile üfku üfkü hissiden grubun görüldüğü vakt arasındaki zaman, yahut en yüksek yerden ziyanın kaybolduğu vaktte, on iki yapılan ezani saat makinesi, nısf fadla ile bulunmuş olan zuhr vaktine gelince, mahalli vasatî saat makinesinin gösterdiği vakt, Tadili zaman ile muamele edilirse, neticenin on farkı olan zaman, yahut mahalli vasatî saate göre, en yüksek yerde ziyanın kaybolduğu vaktten, nıs -adla ile bulunan grup vaktinin farkı, o mahallin temkin zamanı olur. Yahut tadil zaman artı ise, mahalli vasatî zamana göre, takvimde yazılı olan zuhr vaktinin, 12'den farkı ile tadil toplanınca ve eksi ise bu farktan tadil çıkarılınca temkin zamanı olur. İbne Abidin ve Şafii el-En var ve Malik'i el-Mukaddemetül i̇zziye şerhinde Mizanül Kübra'da diyor ki namazın sahih olması için vakti girdikten sonra kılınması ve vaktinde kılındığını bilmek şarttır vaktin girdiğinde şüpheli olarak kılıp, sonra vaktinde kılmış olduğunu anlarsa, bu namazı sahih olmaz. Vaktin bilinmesi, vaktleri bilen adil bir Müslümanın okuduğu ezanı işitmekle olur. Ezanı okuyan, adil değil ise, veya adil Müslümanın hazırladığı takvim yoksa, kendisi vaktin girdiğini araştırıp, kuvvetli zannedince kılmalıdır fasıkın veya adil olduğu bilinmeyen kimsenin kıbleyi göstermesi, temiz, net, helal, haram gibi dinden olan şeylere şehadet etmesi, söylemesi de ezan gibi olup, ona değil, kendi araştırıp anladığına uyması lazımdır. Sabah namazını her mevsimde isfar etmek, yani ortalık aydınlanınca kılmak müstehaptır. Cemaat ile öğle namazını, yazın sıcakta geç, kış günleri ise erken kılmak müstehaptır. Akşam namazını her zaman erken kılmak müstehaptır. Yatsıyı, şeri gecenin yani gruptan fecre kadar olan zamanın üçte biri oluncaya kadar geç kılmak müstehaptır. Gecenin yarısından sonraya bırakmak, tahrimen mekruhtur. Bu geciktirmeler hep cemaat ile kılanlar içindir. Evinde yalnız kılan her namazı vakti girer girmez kılmalıdır. Künüzü de kaikta yazılı ve hakimin ve Tirmizi'nin bildirdikleri hadisi i şerifte ibadetlerin en kıymetlisi evvel vaktinde kılınan namazdır buyruldu. İzaletül hafanın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 İmâm-ı kavline göre kılmak, ihtiyatlı olur. Uyanamayan, vitri yatsıdan hemen sonra kılmalıdır. Yatsıdan evvel kılarsa, sonra tekrar kılar. Uyanabilen ise, gecenin sonunda kılmalıdır. Ahmet Ziya Bey, 157. sayfede diyor ki, Bir beldede, mahallî vasatî zamana göre, malum olan bir namazın şer'î vaktiyle, o günkü tadil-i zamanın cebirsel toplamı hakiki güneş zamanına göre vakt olur. Bunun ile ezani zamana göre olan zuhur vakti toplanıp bir temkin çıkarılırsa, bu namazın ezani zamanına göre şerî vakti elde edilir. Mecmu 12'den fazla olursa, bu fazlalık ezani vakti olur. Mesela, Martın birinci günü, güneş İstanbul'da müsterek zamana göre saat 18'de batıyor. Grup vaktindeki tadili zaman eksi 12 dakika olduğundan, İstanbul'da hakiki güneş zamanına göre şer'i grup vakti 5 saat 44 dakikadır. Ezani zamana göre şer'i zuhur vakti. 6 saat 26 dakika olduğundan Güneş'in batması 6 saat 26 dakika artı 5 saat 44 dakika eksi 10 dakika eşittir 12 olur. Genel olarak 1, Eezani zamana göre vakt eşittir hakiki zamana göre aynı andaki vakt artı ezani zamana göre zuhur vakti, eksi o mahallin temkin zamanı. 2. hakiki zamana göre vakt eşittir ezani zamana göre vakt artı hakiki zamana göre şeri grup vaktidir. İkinci müsavatta grup vakti basatı ise bulunan zebali vakte vasatıyor olur. İkinci müsavattan 3 Ezani zamana göre vakt eşittir, hakiki zamana göre vakt eksi hakiki zamana göre şerî grup vakti de olur. Buradaki grup vakti hakiki vaktten büyük ise hakiki vakte on iki ilave edilip sonra çıkarılır. İki ve üçüncü müsavatlarda zevâlî vaktler hep hakiki ise de müşterek vakti hakikiye ve bulunan hakikiyi tekrar müşterek vakti çevirirken, aynı sayılar toplandığı, sonra da çıkarıldıkları için, müşterek vakti hakikiye çevirmek sizin yapılan hesaplar da aynı neticeyi vermektedir. Yani 4. Müşterek zamana göre vakt eşittir ezaani zamana göre vakt artı müşterek zamana göre şeri grup vakti. 5, Ezani zamana göre vakt eşittir müşterek zamana göre vakt eksi müşterek zamana göre şerî grup vakti. Yukarıda bulduğumuz Martın birinci günü grup vakti beşinci müsavvata göre 18 eksi 18 eşittir 0. Yani ezani zamana göre 12 de olur. Bunun gibi Martın birinci günü ikinci vakti. Müşterek zamana göre, 15 saat 34 dakika ve grup vakti 6 saat olduğundan, ezani zamana göre, ikindi vakti, 15 saat 34 dakika, eksi 6 saat eşittir, 9 saat 34 dakika olur. Yine bunlar gibi, o günkü ezani zamana göre, imsak vakti, 10 saat 52 dakika olduğundan müşterek zamana göre imsak vakti vakti.ördüncü müsavata göre 10 saat 52 dakika artı 6 eşittir 16 saat 52 dakika yani 4 saat 52 dakika olur. 23 Haziran 1982 Çarşamba günü olan bir Ramazan 1402 günü hakiki zamana göre, İstanbul'da güneşin grup vaktini bulalım. O gün İstanbul'da ezani zamana göre zuhr yani öğle namazı vakti 4.32 geçe ve tadili zaman eksi -2 dakikadır. İstanbul'un hakiki zamana göre grup vakti bunun 12'den farkı olan 7.28 geçe olur. Hakiki zamana göre şer'i grup vakti 7.38 geçe olur. Vasati güneş zamanına göre 19'u 40 geçi olur. Türkiye'nin müşterek zamanına göre ise 19'u 44 dakika geçi olur. İleri saat ile 20'yi 44 geçe demektir. Müşterek zamana göre vakt grup vaktinden küçük ise üçüncü ve beşinci düsturlarda bunun 12 veya 24 fazlası kullanılır. Ahmet Ziya Bey. Ezani zamana göre vakt eşittir hakiki zeval vakti artı hakiki vakt altı ve hakiki vakt eşittir ezani vakt eksi hakiki zeval vakti yedi düsturlerini kullanmaktadır. Müneccimbaşı Mustafa Efendi 1317 miladi 1899 senesindeki cep takviminde diyor ki gurubî ve Zevali vaktleri birbirine çevirmek için, öğleden önce ise, bilinen vakt, öğle namazının vaktinden çıkarılır. Bulunan fark, diğer saatin, öğle namazı vaktinden çıkarılır. Öğleden sonra ise, bilinen vaktten, öğle namazının vakti çıkarılır. Bulunan fark, diğer saatin, öğle namazı vaktine ilave edilir. Mesela, 1989 senesi Haziran'ın 12. günü imsak vakti, ezani zamana göre 6'yı 22 geçedir. Zuhr vakti 4.32 32 geçedir. Fark 16.32-6.22 eşittir 10 saat 10 dakikadır. Müşterek zamana göre zuhur vakti olan 12.14'ten çıkarınca, Müşterek zamana göre imsak vakti ikiyi dört geçedir. Fecr vakti ile tülû vakti arasındaki zamana hisse-i fecr denir. Şafak vakti ile grup vakti arasındaki zamana hisse şafak denir. Fecr ve şafak vaktilerinin fadlı dair zamanları ezani zuhur vaktinden yani gece yarısından çıkarılır. Yahut, fadlı dairlerinin temamilerine nısf-fadla, kış aylarında ilave, yaz aylarında tarh edilip, zamana çevrilince, bu hisse zamanları elde edilir. Fecr ve şafak vaktlerinin irtifaları, eksi işaretli oldukları için, fadlı dairleri gece yarısından başlamaktadır. Ahmet Ziya Bey diyor ki, İslam alimleri imsak vaktinin beyazlığın üfku zahiri hattı üzerinde yayıldığı vakt değil, beyazlığın üfuk üzerinde ilk görüldüğü vakt olduğunu bildirdiler. Bazı Avrupa kitapları ise fecr, beyazlıktan sonra başlayan kırmızılığın üfuk üzerinde yayılmasının tamam olduğu vaktdir diyerek güneşin üfuk altında. Eksi on altı derecedeki hakiki irtifayı ile hesap etmektedir. 1983 senesinden beri bazı takvimcilerin bu Avrupa kitaplarına uyarak imsak vaktlerini eksi on altı dereceden hesap ettikleri görülüyor. Bu takvimlere uyanlar sahur yemeğini İslam alimlerinin yazdıkları vaktlerden on beş yirmi dakika sonraya kadar yiyorlar. Bunların oruçları sahih olmuyor. Ahmet Ziya Bey'in miladi 1926, kameri 1344 ve şemsi 1305 tarihli Takvim-i Ziya cep takviminin ilk ve son sayfalarında Diyanet İşleri Riyaseti Heyeti Müşaveresi tarafından tetkik edilip ve Riyaset-i Celilenin tasdiki ile tab edilmiştir. Yazılıdır din işlerinde İslam alimlerinin ve astronomi mütehassısının tasdik ettiği namaz vaktlerini değiştirmemelidir. Elmalılı Hamdi Yazır, Sebil-ül Mecmuası'nın 22. cildinde bu hususta tafsilat vermiştir. Namaz kılması tahrimen mekruh, yani haram olan zaman üçtür. Bu üç vakte, kerâhet zamanı denir. Bu üç vakte başlanan farzlar, sahih olmaz. Nafileler sahih olursa da, tahrimen mekruh olur. Bu üç vakte başlanan, nafileleri bozmalı, başka zamanlarda kaza etmelidir. Bu üç vakt, güneş doğarken, batarken ve nisfün nehar dairesi üzerinde, zeval vaktinde, yani, gündüz ortasındaykendir. Burada, güneşin doğması, üst kenarının, zahiri üfuk hattından görünmeye başlayıp, bakamayacak kadar parlamasına, yani, düha vaktine kadar olan zamandır. Düha vaktinde, güneş merkezinin, üfku hakikiden irtifağı, beş derecedir. Alt kenarı, ufki mer'iden, bir mızrak boyu irtifâğındadır. Düha vakti, güneşin tuluğundan takriben 40 dakika sonradır. Bu iki vakt arasındaki zaman, yani tulu ve duha vaktleri arasındaki zaman kerahet zamanıdır. Düha vakti olunca iki rekat işrak namazı kılmak sünnettir. Bu namaza kuşluk namazı da denir. Bayram namazı da bu vaktte kılınır. Güneşin batması da, tozsuz, dumansız, berrak bir havada, ziyanın geldiği yerlerin veya kendisinin bakacak kadar sararmaya başladığı vaktten, batıncaya kadar olan zaman demektir. Bu vakte, İsfirâr-ı Şems zamanı denir. İşrak vaktileri hesap edilirken, ihtiyat olarak, Temkin zamanı kadar sonraya alınmış isfirer vakleri değiştirilmemiştir. Namazı gündüz ortasında kılmak, ilk veya son rekatinin gündüz ortasına rastlaması demek olduğu tahtabiinin merakilfeh haşiyesinde ve İbne Abidinde yazılıdır. Namaz vakleri hesap edilirken, bir mahalleki muhtelif yüksekliklerin muhtelif zahiri üfuk hatlarına göre olan, muhtelif zahiri irtifalar yerine, o mahallin sabit olan şer'î üfkuna göre, şer'î irtifaları hesaba katmak lazım olduğunu, yukarıda bildirmiştik. Buna göre, şer'î zeval vakti, güneşin ön ve arka kenarlarının, tulu ve grup mahallerindeki şer'î üfuklardan, gaye irtifaında oldukları iki vakt arasındaki zaman olup, o şehirdeki temkin zamanının iki misli bir zamandır. 1 Mayıs'ta, İstanbul'da, hakiki zeval vaktinde, güneşin merkezinin hakiki üfka nazaran gaye irtifağı, 49 artı 14,92 eşittir 63,92 derecedir. Bu irtifa, tulu ve gurub ettiği hakiki üfuklara göre aynıdır. Bu irtifa için, fadlı dair zamanı, h eşittir, sıfır dakikadır. Hakiki zamana göre, hakiki zeval vakti, her zaman ve her yerde saat 12'dedir. Tulu mahallindeki şer'i üfka nazaran, gaye irtifaına göre, Şer'î zeval vaktinin başlaması, 12'den temkin zamanı evveldir. Grup mahallindeki şer'î üfuktan olan gaye irtifağına göre, şer'î zeval vaktinin bitmesi, hakiki zeval vaktinden temkin zamanı sonradır. Yani İstanbul için şer'î zeval vakti, hakiki saat 12'den 10 dakika evvel başlar. Müşterek zamana göre, Şer'i zeval zamanının evveli, tadili zaman artı üç dakika olduğu için, on bir saat elli bir dakika, sonu on iki saat on bir dakika olur. Güneş'i görmeyenler için, takvimlerde yazılı olan zuhr vakti, bu zaman başlar. Aradaki yirmi dakikalık zaman, İstanbul için zeval vakti yani, Kerâhet vakti olur. 182. sayfaya ve Hüsamettin Efendi'nin Şemai ile Şerife tercümesine bakınız. Ziya'nın sürati saniyede 300 bin kilometredir. Erd'in Şemsten mesafesi vasati 150 milyon kilometre olduğu için Ziya Güneşten Erde 8 dakika 20 saniyede geliyor. Güneş doğduktan sekiz dakika yirmi saniye sonra doğduğu görülebilir. İki nev zaman ve iki nev vakt vardır. Birincisi, riyadi zaman olup, güneşin merkezi zeval vaktine veya hakiki grup vaktine gelince başlar. İkincisi, mer'i zaman olup, güneşin bu iki vakte geldiği görülebilince başlar. Mer'î zaman, Riyadi zamandan sekiz dakika yirmi saniye sonra başlamaktadır. Bir namazın hesab ile bulunan Riyadi vaktine sekiz dakika yirmi saniye ilave edince, mer'î vakti olur. Bundan sekiz dakika yirmi saniye çıkarılınca, saatlerin gösterdiği mer'î vakti olur. Güneşin doğmasının ve bütün namazların vaktleri, ve saat makinelerinin 12 olmaları, Meri vaktilerdir. Yani güneşin, semada görünen yerine göredir. Görülüyor ki saatler, hesab ile bulunan riyadi vaktleri de göstermektedir. Güneş batarken, yalnız o günün ikindisi kılınır. i̇mam Ebu Yusuf'e göre, cuma günü güneş tepedeyken, nafile kılmak mekruh olmaz. Bu kavl zayıftir. Bu üç vakitte önceden hazırlanmış cenazenin namazı, secde-i tilavet ve secde-i de caiz değildir. Hazırlanması bu vaktlerde biten cenazenin namazını, bu vaktlerde kılmak caiz olur. Yalnız nafile kılmak, mekruh olan iki vakt vardır. Sabah tan yeri ağardıktan, Güneş doğuncaya kadar, sabah namazının sünnetinden başka nafile kılınmaz. İkindiyi kıldıktan sonra, akşam namazından önce nafile kılmak mekruhtur. Cuma günü imam minbere çıkınca ve müezzin ikamet okurken, diğer namazlarda imam namazdayken nafileye yani sünnete başlamak mekruhtur. Yalnız sabah sünnetine başlamak mekruh değildir. Bunu da saftan uzak veya direk arkasında kılmalıdır. Minbere çıkmadan başlanan sünneti tamamlamalı denildi. Sabah namazını kılarken, güneş doğmaya başlarsa, bu namaz sahih olmaz. İkindiği kılarken, güneş batarsa, bu namaz sahih olur. Akşamı kıldıktan sonra, Tayyare ile batıya gidince güneşi görse güneş batınca akşamı tekrar kılar. Hanefi mezhebinde yalnız Arafat meydanında ve Müzdelife'de hacıların iki namazı cem etmeleri lazımdır. Hambeli mezhebinde seferde, hastalıkta, kadının emzikli veya müstahaza olmasında abdesti bozan özürlerde Abdest ve teyemmüm için meşakkat çekenlerde ve âmâ ve yer altında çalışan gibi, namaz vaktini anlamakta aciz olanın ve canından, malından ve namusundan korkanın ve mayişyetine zarar gelecek olanın iki namazı cem etmeleri caiz olur. Namazı kılmak için, işlerinden ayrılmaları mümkün olmayanların, bu namazlarını kazaya bırakmaları, Hanefi mezhebinde caiz değildir. Bunların yalnız böyle günlerde Hambeli mezhebini taklit ederek kılmaları caiz olur. Cem ederken öğleyi ikindiden ve akşamı yatsıdan önce kılmak, birinci namaza dururken cem etmeyi niyet etmek, ikisini ardarda kılmak ve amdestin, guslün ve namazın Hambeli mezhebindeki farzlarına ve müfsitlerine uymak lazımdır. Herhangi bir günde, güneşin meyli ve tadili zaman ve arz derecesi kırk bir olan yerlerde, nısf-fadla ile, fadlı dair ve namaz vaktleri, hiçbir hesaba ve düstura ve hesap makinesi kullanmaya lüzum olmadan, rubı daire ile, kolayca ve sürat ile anlaşılmaktadır. Rubı daire ve bunun istimalini bildiren tarifesi, Hakikat Kitabevi tarafından imal ve tevziye edilmektedir. Kompütöre zeka makinesine boş levhası takılıp namaz vakitlerine göre tertib edilir. Tertib edilmiş levha kompütörden çıkarılıp senelerce saklanabilir. Tertipli levha kompütöre takılıp herhangi bir şehrin arz ve tul derecesi alete verilirse o şehrin bir günlük veya aylık yahut senelik bütün namaz vaktlerini, bir saniyede levhasında gösterir yahut kağıtta yazılı olarak verir. Bu kağıt telefona bağlı faks aleti ile birkaç saniyede o şehre gönderilebilir. Maliki ve Şafii mezheplerinde seferde, hastalıkta ve ihtiyarlıkta öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı namazları cem edilebilir. Yani ikisinden birisi, diğerinin vaktinde kılınabilir.